İhramlıyken iken yara bandı yapıştırmak, ağrıyan yere merhem sürmek caiz midir? iken insan bir takım sağlık sıkıntıları, problemleri yaşayabilir. Bu sıkıntılara karşı mesela kesilmiş bir yeri ya da ağrıyan bir yeri yapıştırılmış, bandajlanmış bir uzvu, organı olabilir. Bunlar ihrama Kesinlikle zarar vermez ee, ve tedavi amacıyla krem kullanmak zorunda kalıyorsa onların da bir zararı yoktur, sakıncası yoktur, kullanabilir.